Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecma'in Sannu ala rasulina Muhammed Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem Sannu ala şefi'i günübina Muhammed Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem Sannu ala tabibu kulübina Muhammed Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem Allah'u Teala ve tekaddesi hazretleri bu cemiyetimizi mübarek ve müteemmem eylesin bizlere en güzel şekilde okumak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek, anlamak ve gereğiyle amel etmek Rabbim Celle Celalü, nasip eylesin inşallah. Evet, mektubun ilk bölümünü diyelim. İnşallah mektuplar kısmına kadar nasip olursa akşam namazına kadar biz bitirelim. Ondan sonra da efendim diğer bölümünü de akşam namazından sonra Halil İbrahim kardeşimiz gelecek ve inşallah böylece devam edecek. Evet 6 Eylül 2012 tarihli hocamızın mektubu. Elhamdülillahi rabbil alamin er rahman er rahim malikiyevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nestain. Essalatu ve vesselam ala seyidina Muhammedin erhamil beliyyetin ve kashifil gümmetin ve muhliz zulumeti ve ala ali ve sahbihi ledina eşiddaa alal kuffar ve rahma bainahum salaten ve selamend daimaini ila yevmiddin kıymetli müminler, derdimiz daima dinimiz olmalı. Dünyamızın ne olacağı bizi çok meşgul etmemeli. Çünkü dünya zaten bitmek üzere, ahiret ise muhakkak gelecek ve hiç bitmeyecek. Yine böylece derdimiz Rabbimizin bizi beğenmesi olmalı. Milletin beğenip beğenmemesi bizi hiç mi hiç ilgilendirmemeli. Lakin bu lafına kadar konuşsam da ben de bunun ehli değilim. Bu hali ancak velilerde Özellikle de üstadım, şeyhim, her şeyim. Mahmut Efendi KADS'in de gördüm. Şu bir gerçek ki ne yaparsak yapalım herkese beğendiremeyiz. Neyzen Tevfik'in dediği gibi üzülüyorum, Üzülüyorsun takma diyorlar. Kızıyorsun değmez diyorlar. Boş veriyorsun bu sefer de gamsız diyorlar. Konuşuyorsun muhatap alma diyorlar. Çekip gidiyorsun mücadele et diyorlar. Alttan alıyorsun, tepene çıkardın diyorlar. Bağırıyorsun, sakin ol diyorlar. Aklı başında davranıyorsun, bu kadar uslu olunmaz diyorlar. Ölünce ne diyecekler? Muhtemelen ölüm sana yakışmadı. Normal, normal tabi. Dirimizi beğenmediler ki ölümüzü beğensinler. Nezden Tevfik böyle bir efendim, şiir yazmış. Gerçekten de geçende evvelce beşinci kattan düşüp ölmeyen bir gazeteci vefat ettiğinde aynı böyle dediler. Yani ölüm sana yakışmadı demişler. Mevla yakıştırdı da sen mi yakıştıramıyorsun? Geçen hafta yine kimler öldü? Adam doçent olduğu gün trenin altında ezildi. Ne çocuklar, ne büyükler, ne güzeller, ne kültürlüler sel gibi gidiyorlar. Herkese dört tekbir yetiyor. Yani... Cenaze namazında dört tek bir getiriliyor ya Ondan sonra hadi bakalım Kabristana Evet Hocamız devam ediyor Mal, mülk, makam, mevki Şöhret, itibar Milyon dolarlık katlar Milyonlarca dolarlık yatlar Kendilerine yetmeyenlere iki metrelik Hatta daha küçük bir çukur yetiyor Onun için kimse kendisini Olmazsa olmaz görmemeli Vazgeçilmez, zannetmemeli bir gün doktora gerginlikten şikayetçi olan bir hasta gelmiş. Yapması gereken çok işi bulunduğunu, rahatsızlığına rağmen kendisine vakit ayıramadığını, işlerin ise beklemeye tahammülü olmadığını söylemiş. Doktor demiş ki, işlerinizi başkası yap yapamaz mı ya da birisi size yardımcı olamaz mı diye sormuş. Adam demiş ki sadece ben yapabilirim, işlerimi başkasına emanet edemem cevabını vermiş. Doktor bir reçete yazıp kağıtta yazılanları uyguladığı takdirde adamın iyileşeceğini söylemiş. Reçetedeki tavsiye şöyleydi. Her gün en az iki saat işi bırakıp yürüyeceksin ve her haftanın yarım gününü mezarlıkta geçireceksin. Hasta adam merak edip yürüyüşü anladık ama neden mezarlık deyince yani durumu böyle olanlara da bu reçete geçerli durumu bu şekilde olan kimseler de bu reçeteyi ne yapabilir kullanabilirler. Bunun üzerine hasta adam merak edip soruyor. Yani yürüyüşü anladık ama diyor. Mezarlığı anlamadık. Neden mezarlık? Deyince doktor diyor ki oraya gidip mezar taşlarına bakmanı istiyorum. Mezarlıklar kendilerini vazgeçilmez sanan insanlarla doludur. Herkes gibi sen de bir gün öleceksin. Ve senden başkasının yapmasına imkan olmadığını düşündüğün her işi başkaları yürütecek. Öyle demiş. Evet doktor çok doğru konuşmuş. Zira kimse vazgeçilmez değildir. İnsanlar maalesef kabirleri ziyaretten, cenaze arabası ve tabut görmekten hoşlanmıyorlar. Ölümden korkuyoruz. Halbuki Allah'tan korkarsak ölümden o zaman korkmayız. Sarıyer soyadındaki bir hanım kardeşimin yazdığı gibi, ''Ölümden korkana dünya dar gelir, Allah'tan korkana ölüm yar gelir.'' Ömer İbn-i Abdülaziz radıyallahu der ki her gün sabah akşam birisini hazırlayıp Allah'a yolcu ettiğinizi sonra da onun onu toprağın içine bıraktığınızı görmez misiniz? Böylece o toprağı kendisine yastık ediniyor. Dostlarından ayrılıp bütün her şeyden ilişkisini kesmiş bulunuyor. Bu ve buna benzer düşünceleri devam ettirmek, kabirlere gitmek ve hastaları ziyaret etmek kalpte ölüm düşüncesini taze tutar. Hatta bu düşünce onda öyle bir hal alır ki, ölüm gözünün önünden ayrılmaz. İşte o zaman ölüme hazırlık başlamış ve dünyadan uzaklaşmış olur. Yoksa sadece ölümü kalbin dışıyla anmanın, onun hakkında tatlı tatlı konuşmanın, ikaz ve uyarı hususunda faydası gerçekten çok azdır. İnsan dünya nimetlerinden bir şey hoşuna gittiğinde hemen o anda bir gün ondan ayrılacağını aklına getirmelidir. Yani mezarlıklar demek aslında iyi bir reçete. Mezara gitmek, efendim, oralara bakmak, ibret almak aslında en büyük vaaz. Peylül Dane Hazretlerine gelmiş cemaat demişler ki bize vaaz eder misin? Yani siz şimdi buraya geliyorsunuz, ben dese alıyorum götürüyorum mesela. Nereye? Mezarlığa. Hepsini almış, mezarlığa götürmüş, şöyle bir dolaştırmış. Hadi sadakallahu lazım dağılabilirsiniz demiş. Hepsi şaşırmışlar. Demişler ki ya biz sana vaaz et dedik. Sen götürdün bizi mezarlığı gezdirdin yani gene mi acaba Efendim o mecbup halleri başladı filan diye Hanureş ile şikayette bulununca Hanureş'i onu çağırıyor diyor ki neden böyle yaptın millet sana vaaz et demiş bu kadar sana itibar etmişler senin lafını dinlemek istemişler sen onları götürmüşsün mezarlığa yani ne demek istedin onlara demiş ki kefa bilme itibarından vaaz için ölüm kafi. Ben onları mezarlığa götürdüm. Eğer mezarlıklardan, eğer kabirden he ibret almadılarsa, vaazlanmadılarsa ben onlara ne anlatayım? Öyle demiş. Evet, demek ki iyi bir reçete. Rabbim Celle Celaluhu ibret alanlardan eylesin ama. Yani öyle adamlar var, he? Cenazede bırak sen ibret almayı. Adam efendim tezgah kurmuş, peynir, kavun kesmiş, orada af rakı içiyor bakıyorsun mezarlığın bir kenarında affedersin fuhuş yapıyor He? ya kalp kararınca kalp mühürlenince sureti tebdil edilince manen insanın demek ki ne ibret alıyor ne ders alıyor Allah muhafaza evet hocamız devam ediyor İmamı Gazali Rahimehullah beyanı vecile bir gün İbni Muti evine baktı ve onun güzelliğine hayran kaldı sonra dedi ki Allah'a yemin olsun ki eğer ölüm olmasa seninle sevinir, varacağımız dar bir mezar olmasaydı dünya ile gözlerimiz aydın olurdu dedi ve yüksek sesle ağlamaya başladı. Bugün biz ölümden korkuyorsak ki korkuyoruz demek ki dünya bize rahat geldi. Dünyada rahat olmasaydık ahireti özlerdik ama şimdi evimiz, arabamız, buzdolabımız, klimamız, kaloriferimiz yani her şeyimiz var her şeyimiz mevcut. Şimdi yüzü soğuk, içi soğuk, daracık mezara gidilip yatılır mı? Gerçekten günümüz imkanların artması himmetlerimizi düşürmüş, gayretlerimizi azaltmış, dünya sevgimizi çoğaltmış durumdadır. Görmüyor musunuz sitelerde oturanları, jiplere binenleri, Harun gibi gelip Karun gibi gidenleri tenkit eden bir abimiz bile cazip bir teklif gelince son tren kalkmadan atlamaya niyetlendi. Ömer radıyallahu anh'ın buyurduğu gibi zorlukta ve kıtlıkta denendik, sabredebildik, bolluk ve refahla denendik, sabredemedik. Yanlış anlaşılmasın haşa Ömer radıyallahu anh bu sözü bizim gibiler hakkında kullanmıştır. Yoksa kendisinin ve sahabe arkadaşlarının dünyaya zerre kadar meyletmediği aşikardır. Dünyaya meyilli gösterilmeye çalışan Muaviye radıyallahu İslam'ın heybetini kafirlere gösterip gördüklerinden başka bir şeyden etkilenmeyen Rumları o cihetten dine ısındırmak için kasırlarda oturmuş ve ihtişamlı binalar yaptırmıştır. Ama bu onu cihattan yeri bırakmamıştır. Fetihlerin ekserisi onun döneminde gerçekleşmiştir. Birçok küfür diyarı İslam ile şereflenmiştir. Çünkü onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetinde ahireti görür gibi yakini imana sahip olduklarından dünyanın ellerinde olması kalplerini zerre kadar meşgul etmemiştir. Bizim gibilerin kalplerinin yeni aldığımız bir cep telefonuyla meşgul olduğu kadar onlar saltanatlarının adametiyle ve memleketlerinin müs'atiyle kalplerini Mevla'dan ayırmamışlardır. Çünkü onlar Rabbimizin şöyle buyurduğu üzere: Şanullah, "İcen lilletü lihim ticaretun ve la bey'un andikrillahi ve ikamissalati ve Öyle değerli nice erler, nice adamlar ki ne bir ticaret, ne de bir satış onları dil ve kalple Allah'ı zikretmekten, o farz namazları hakkıyla kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymamaktadır. Yani ne bir alışveriş, ne bir ticaret, ne bir ihale, ne bir mal, mülk, servet, para, pul, hiçbir şey ne yapmıyor? Namazdan, zekattan, ibadetten, taatten, Allah'ı anmaktan alıkoymayan Allah'ın demek, ne büyük kulları var, ne dostları var. Ayet-i Kerim'e devam ediyor, Esra'l-Hübü'l-Lihye, يَخَافُونَ يَوْمَنْ تَتَكَلَّبُ kulub الْقُلُوبُ وَلَبْصَارُ Çünkü onlar kendisinde kalplerin ve gözlerin, Dönüp duracağı yani karşılaştıkları dehşetten dolayı yerlerinden fırlayıp anlamaz ve görmez bir hal alarak. Bazen kurtuluş arzusu bazen de helak korkusuyla sağa sola bak doğru bakınarak dönüp duracağı büyük bir günün şiddetinden korkmaktadırlar. Ahiret korkuları sebebiyle Allah'tan korkmaları sebebiyle Allah'a hesap verecekleri günü düşünerek demek ki ne yapıyorlar? Hiçbir alışveriş, hiçbir ticaret, hiçbir dünyevi mesele onları uhrevi meselelerden, ibadetten, taatten demek ki alıkoymuyor. Rabbim Celle Celaluhu bizi de bu kulları zümresinden eylesin inşallah. Amin. İşte Rabbimizin o kullar, o kimseler Rabbimizin bu kavli şerifiyle methetti kullardandır. Görüldüğü üzere Allah'u Teala onların bu güzel halini beyan ederken, bunun illetini beyansa dediğinde onların kalplerin ve gözlerin fırlayacağı ahiret gününden korktuklarını bu nedenle iş güç yüzünden zikirden namazdan ve zekattan geri kalmadıklarını açıklamıştır. İşte biz namazda dahi Rabbimizi zikredemiyorsak zikrederken dahi kar hesabı yapıyorsak ahiretten gerektiği gibi korkmuyoruz demektir. Bunun için Kabirden, ölümden, ahiretten çok bahsederek bu ayeti kerimede medh edilen ricalden olmaya gayret edelim inşallah. İmamı kurtuğu Kurtubi Raymellullah'ın Et-Tedkira isimli eserinden sizlerle bu konularda dersler yapmak istiyorum. İnşallah. Rabbim nasip eylesin. Amin. Zaten layıklığı edenler aleyhine, diyalog aleyhine, ılımlı projeler aleyhine konuşursak tekrar postumuz soyulup kürkçü dükkanına dönme tehlikesi mevcut olduğundan bir süre ihtiyatlı olmak icap edecek Rabbim cümlemizi taviz vermeksizin zamana ve zemine göre konuşan ve yaşayan akıllı tedbirli kullarından eylesin amin. amin bu memlekette hizmetlerimizin devamı adına gerekli esbaba tevessülü becertirsin bir daha kandırılmaktan aldatılmaktan İki yüzlülere kanmaktan, vefasız dostlara yatırım yapmaktan, vefalı dostlara cefa etmekten Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Şairin dediği gibi yorgunum dostlar, yorgunum artık, vefasız dostlara dargınım artık. Şu bilinsin ki bütün mesele kalbi gafletten uyandırmaktır. Bunun da yolu istiğfardan, ihlastan, tevhidden, muhabbetten ve kanaatten geçer. Ahiret aklı ancak bunlarla kazanılır. <gülüyor> Nakledildiğine göre Beyazlı Bestami Kuddisesi ruhu bir gün bir akıl hastanesine ziyaret etti. Yetkililerden aklın şifası hakkında bilgi aldı. Kalbin hastalıklarından sordu. Marazı kalpten kurtaracak yani kalp hastalığından kurtaracak bir deva olup olmadığını sordu. Ama onlardan cevap alamadı. Orada bulunan biri bari gel yaranlarınla bu yana gel. Onlar tabii bir cismani yani beden doktoru doktoru gönül hastalığının ilacını anlamaz, devasını bilmezler. Ben sana kalbi uyandırıcı, ona şifa verici sözler söyleyeyim. Sözlerimi ibretle dinle ve yaz dedi. Orada güya hasta şimdi ne yapacak? Gönül hastalığının efendim reçetesini yazacak. E diyor ki: Kalbini gafletten uyandırmak istersen İstiğfar kökünü, ihlas havanında, hani siz şimdi çok aktarlara müracaat ediyorsunuz ya, he? otlar otlar filan kaynatıyorsunuz ya, alın işte bakın bunu da yazın. Bu otları da bir yerlerden bulursunuz, kaynatırsınız, içersiniz, bana da verirsiniz, beraber içeriz, kalbimiz şifa bulur inşallah. Bak şimdi güya deli ama, he? deli miymiş, veli miymiş Hasta mıymış, doktor muymuş? Diyor ki, kalbini gafletten uyandırmak istersen, istiğfar kökünü ihlas havanında, tevhid tokma ile daima dövüp, bunu muhabbet balı ile karıştırıp, aşk fırınında pişirip, kanaat kaşığı ile sabah akşam atıştırmaya bak. Aç karnına tok karnına fark etmez. Bütün devalar sana sunduğum reçetededir. Bunu yaptığında kalbin marazdan şifa bulur. Masiva yani allah Teala hazretlerinden başka şeylerle kalbi meşgul etme karanlıklarından sıyrılır. Alem başka bir aleme döner dedi ve ilave etti. Kalbinde muhabbetullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aşkı olmadıkça sen hakiki tevbe edemezsin. Bir hayvan gibi, bir köpek gibi leşe boyanırsın. Bütün kaderin dünya leşinde kalır. Ulvi mertebelere uçamazsın, ebedi hayata kavuşamazsın diye de ne yapıyor öğüt veriyor. İşte bu hakim zat her kimse Ariflerin Sultanına ne büyük bir reçete sundu. Ama mesele reçete almak değil, reçeteyi ne yapmak? Uygulamak. Bakın uygulayan sultanın Arifin oldu. Biz de amel edelim inşallah. Sultan olamasak da sultanlara hizmetkar oluruz. Gördüğünüz üzere reçetenin sonu muhabbete bağlandı. Muhabbet sevgi demektir. Tabii ki sevgi Allah'a ve Resulüne karşı olan sevgidir. Ama bu sevginin husulü ulema ve evliya sevgisinden başlar. Çünkü onlar tanınıp sevilmeden Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi bilinip bulunmaz. Nitekim marifet namede bu husus şöyle işlenmiştir. ''Ey aziz, bilmiş olasın ki Allah dostları şöyle demişlerdir, İnsan kalbinde muhabbetin doğmasının sebebi yine insandır. Bundan dolayıdır ki insan ihtiyaç ve yoksulluk üzere yaratılmıştır. Din işlerinde insanın alimlere ihtiyacı şudur ki onu cehaletin karanlığından ve gafletin bulanıklığından kurtarıp ona din ve imanı, adab ve ölçüleri ve mukaddes şerahatı öğreyip anlayışına yerleştirsinler.'' Yine insanın evliyaya, evliyaya da ihtiyacı şudur ki irfan yolunun adaf ve ölçülerini, hallerin ve makamların hakikatini ona apaçık bildirsinler. Hep kötüye meyleden nefsin çirkin ve düşük vasıflarının, doğruya yönelen nefsin üstün ahlakına dönüşmesinin sebeplerini göstersinler. Dünyanın geçiciliğini, onu sevmenin yanlışlığını ifade etsinler. Böylece onu Allah'ı tanıyıp bilme, marifetullah ve onu sevme yani muhabbetullah yoluna almış olsunlar. Yine böylece ona sonsuzluk ülkesinin zevk ve sefasını, Mevla'nın dostluk huzurunu ve ona kavuşma devletini idrak ettirip onu dünyadan kopararak ahiret yurduna sevk edebilsinler. Bu sebeptendir ki, yani bu faziletlere ancak ulema ve evliya sayesinde ulaşıldığı için her talebe, üstadına ve her mürit mürşidine meyil ve muhabbet duyar ve onların rızaları doğrultusunda davranır ki onların rızası onu Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin rızasına eriştirsin. Rabbim bu yollardan geçmek nasip eylesin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu Efendi Hazretlerimizin elinde seyri sülükümüzü tamamlamak nasip eylesin inşallah. Amin. Amin. Bazı mühim tebliğlerim. <gülüyor> Şunu kesinlikle bildiriyorum ve bilip bildirmenizi rica ediyorum ki, 21 Eylül Cuma sabah saat 10'da Çağlayan Adliyesine bana dua ve desteğe gelmenizi gönülden istiyorum. Tekrar ediyorum. 21 Eylül Cuma sabah saat 10'da Çağlayan Adliyesine bana dua ve desteğe gelmenizi gönülden istiyorum. Çünkü bu beni sevindirecektir. İbn Abbas radıyallahu anhu'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnne ahabbel a'mali lillahi ba'de'l ferâid. Farzların edasından sonra Allahu Teala Hazretlerinin en ziyade sevdiği amel idhalü şururi ale'l müslim bir Müslüman kardeşine sevinç vermektir. Sizin bu gelişiniz kesinlikle Allah yolunda olacaktır. Çünkü size İslam'ı öğreten mazlum kulu destekleme gayesiyle olacaktır. Peygamberler dahi insanlardan yardım ve destek istemişlerdir. Ben mi istemeyeceğim? Toplu ve güçlü görünmenin çok önemi vardır. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye sonrasındaki Umretül Kaza'da sahabesine ramel ve istiba yapmalarını, yapmalarına yani sağ kollarını açık tutup pazularını göstermelerini ve koşar adım yürümelerini emir buyurmuştur ki bizler bugün dahi tavafta bu sünneti tatbik etmekteyiz. Yani müşriklerin Müslümanları zayıf gördüğü dönemde onlara güçlü görünme sünnetini icra etmek, icra etmek üzere bugün bizim de bu ehli sünnet müdafi geçinen adam bitti, davası çöktü diye bu iftirayı düzenleyenlere karşı toplu halde kalabalık ve güçlü görünmemiz İnsanlar üzerinde bu davanın doğruluğuna dair çok müsbet tesir bırakacaktır. Ve çok merak uyandıracaktır. İnsanların bizim sohbetlerimize ilgisini arttıracaktır ki, bu fakirin derdinin kendi adını, namını yürütmek olmayıp, ehli sünnet davasını yürütmek olduğunu siz çok iyi bilirsiniz. İşte bu hacetim için, yani İslam'a daha güçlü hizmet etme isteğimi yerine getirmek için yürüyüp geleceksiniz ve bu amelinizle on sene itikaf yapmaktan daha fazla fazilete nail olacaksınız. İnşallah. Ki on sene değil, on gün bile itikafın iki hac ve iki umreden daha faziletli olduğu i̇bn Abbas radıyallahu, radıyallahu anh'ın rivayet edilen bir hadis-i şerifte bildirilmiştir. Nitekim heyşemi rahimehullahın nakline göre bir kere İbn Abbas radıyallahu anh'a Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde itikaftaydı. Bir adam kendisine gelerek ihtiyacını arz etti. O da onun işini görmek için kalkıp onunla beraber giderken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifini göstererek şu kabri şerifin sahibinin şöyle dediğini işittim diyor. Her kim bir kardeşinin ihtiyacı için yürürse o kendisi için on sene itikaf etmesinden hayırlıdır. Görüyor musun? Her kim bir kardeşin ihtiyacı için yürürse, o kendisi için on sene itikaf etmesinden hayırlıdır. Her kim de Allah-u Teala rızası için bir gün itikaf yaparsa, allah Teala onunla cehennem arasına üç tane hendek koyar ki, her bir hendek doğu ile batı arasından daha uzaktır. Ya görüyor musun? Yani bir günlük itikaf, Doğu ile batı arası kadar genişlikteki üç tane hendek koyduruyorsa ya on sene itikaf ne yapacak? Artık siz düşünün. İşte Cübel hocamız bu hadis-i şerifi arz ediyor ve diyor ki İnşallah beni desteklemeye gelenler bu hadis-i şerifle amel etmiş olacaklar. Çünkü bir müminin hacetini görmek için adım atmış olacaklar. Ve böylece onlar bu hadis-i şerifin müjdesine nail olarak cehennemle aralarına binler cehendek kaçmış olurlar ki ebediyen cehennem yüzü görmezler. İnşallah. Çünkü hesap edin. Yani dünya hesaplarını ince ince yapıyorsunuz. Cehennem gürleyince anlarsınız. Keşke dünyada aramıza hendek koysaydık dersiniz. Ama o gün iş işten geçmiş olur. Bir gün itikaf 3 hendek kaçıyorsa, değil mi? 10 seneyi hesap edin. Bir kameri sene 355 gün. Bunu 3 ile çarpın, sonra çıkanı 10 ile çarpın ve neticeye ulaşın. Yani böyle biri cehenneme girer mi? İşte bir Müslüman'ın işini görmek için yürümek böyle bir şey. Doğru anlayın ki bu fırsatı kaçırmayın. Bugüne kadar sohbetlere çok yürüdünüz ama o sizin kendi ilim ihtiyacınız görmek içindi. Şimdi ise size bunca ilimleri nakleden bir, bir mazlum kardeşinizin sizin yürüyüşüne ihtiyacı oldu ki bu hadis-i şerifle amel etme imkanı böylece sizin elinize geçmiş oldu. Rabbim Celle Celaluhu bu konuda cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Bu hafta Bursa'dan ziyaretime gelen kötü gün dostu Ercan efendi kardeşimle bu konuyu dertleştik. Oda <gülüyor> dışarıdayken yanımdan ayrılmayan bazılarının şimdi mahkemeye gelmekten çekinmelerinin çok büyük korkaklık olduğunu bu adamların dava arkadaşı olamayacağını söyleyerek Bursa'dan çok kimsenin gelmeye hazırlandığını anlattı. Rabbim hepinize yol selameti ihsan eylesin. Amin. Toplanmanızı da dağılmanızı da hayırlı ve mübarek eylesin amin, amin. Binler cami. 2 bir arkadaşım bana hak söz kitabında da makalesi bulunan talha alp hoca efendinin kendi sitesinde benim aleyhime bir şeyler yazdığını tepki olunca bunları çektiğini söyledi ben ona bana bir çıktısını getir de göreyim deyince öyle şimdi lafla hareket edilmez yani biri böyle dedi diye değil mi? De doğru mudur değil midir? Dolayısıyla hocamız da bir çıktısını istiyor. Bir getir bakalım neler demiş. Böyle deyince gördüğünde almadığını şimdi ise onun efendim sitesinden silindiğini söyledi. Evvela şunu ifade edeyim ki benim için üst kimlik eli sünnet çizgisinde olmaktır. Bu hoca efendi de eli sünnet bir alim olduğundan ben onun aleyhine konuşmam. Çünkü beni sevmek imanın şartı değildir. Lakin tabii ki bana iftira etmek de kimsenin haddi değildir. Ancak bir yazının Oca Efendi'nin sitesinde çıkması onun bundan mutlaka haberdar olduğu anlamına gelmez. Yani belki başka bir yazmış, o da haber aldığı zaman sildirmiş olabilir. Ben hüç düzenle amel ederim ama yine de sizden bunu araştırmanızı onu tanıyan varsa bizzat ulaşıp bu durumu sormasını rica ediyorum. Eğer şahsen reddederse, yani siz bunu söylediğiniz zaman hayır böyle bir şey yok, şöyle olmuş böyle olmuş diyerek hakikaten bu konuyu reddederse e buna inanmak durumundayız, inanırız. Yok, eğer kabul ediyorsa o zaman bu yazının bir çıktısını Cübbeli Hoca 571 Facebook ve Twitter adresine yollayın ki bunu bana ulaştırsınlar. Ben de bakayım. Eğer... Tenkit ettiği hususlar bende varsa istiğfar edeyim ve kendimi düzeltmeye çalışayım. Yok eğer tenkit ettiği konular bende yoksa o zaman bunu size de ona da beyan edeyim ve kendisi için yani onun için istiğfar edeyim. Aslında bu konu bana sıradan birisinden nakledilse önemsemem ama TV nette... Ebu Bekir Sifil Hoca ile program yapan birinden bu mesele nakledilince tabii ki buna itibar edip meselenin gerçeğini anlamam icap ediyor. Zira mezardakinden farkı az olan hapisteki biri hakkında konuşmayı ben değil bir alime sıradan birine dahi yakıştıramam. Umarım ki bana gelen haberde bir yanlışlık vaki olmuştur. Ama haber getiren kişi boş bir kimse olmadığından konuyu böylece sizinle paylaşmak istedim. Çünkü yazının internette paylaşılması, konuyu özelden çıkarıp umuma arz etmiş durumdadır. Lakin bir konu özelde kalsa, evde, ocakta şahıslar arasında kalsa, onu diğer insanlara nakletmek doğru olmaz. Orada yapılması gereken, gıybete mani olmaktır. Olamıyorsa, meclisi terk etmektir. Bu lafları oradan alıp başkalarına aktarmak ise, laf taşıma anlamına gelen nemime günahına bulaşmak olur ki, Allah'ın keala ne buyurdu? Hemmazin meşya'in bin Herkesi çok ayıplayan, bozgunculukla alabildiğine söz taşıyana, yani bunlara itibar etme Mevla buyuruyor. İşte bu ayet-i kerimesinde bu vasfı en büyük kafirlerden Velid ibn-i Muğriye'ye etmiş ve bunu yapanın sözünün dinlenmemesini emretmiştir. Görüyor musun? Mevla Teala Hazretleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin azılı düşmanlarından, Velid bin Muhire hakkında bu ayeti indiriyor. Yani çok laf taşıyan, laf götüren nemmam. Kimse? Demek ki ne oluyor bakın. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük düşmanının vasfıyla, sıfatıyla sıfatlanmış oluyor. O kafirde de böyle bir huy var. He? Ben Müslümanım deyip camilerde cemaatlere iştirak edip alnını secdeye koyan Müslümanda da böyle bir huy var. Ne kadar acayip tezat değil mi? Rabbim böyle huyları olanlarımız varsa hala eylesin inşallah. Amin. Evet. Söz taşımayı nehyeden birçok hadis-i şerif mevcuttur. Huzeyfe radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Lâ cennete katteetün Söz taşıyan cennete giremez. Yine bu konu hakkındaki bir gerçek de şudur ki söz taşımak kişiye kabirde adab olur. Nitekim i̇bn Abbas radıyallahu anh'a rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki mezara vurduğunda, yani mezarlı, mezarlığa vuruyor, orada iki tane mezar var. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki şüphesiz bu iki kabir sahibine adab edilmektedir. Ama onlar insanlar nezdinde büyük günah sayılan bir şeyden dolayı adaba uğratılmamışlardır. Yani insanlar onların hadap gördüğü mesele neyse bunu pek büyük görmüyorlar. Sıradan bir şey. Ama canım bundan ne olacak? Dedikleri meseleden dolayı bakın adabı uğramışlar. Neymiş bunlar? Onlardan bir tanesi idrar sıçramasından sakınmazdı. Diğeri ise söz taşırdı buyurmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin el-hikmetu dâlletül mü'minin fe min eyne vecedeha ekhadeha. hikmet müminin yitiğidir, onu nereden bulursa alır, hatta diyor müşriklerin ağızlarından da olsa onu alın buyurduğu hikmetin ehlinden olan Sokrat bir tanıdığına rastlar hikmet müminin yiti yitiğidir, nerede bulursa alır velev ki bir müşrik bile değil mi, velev ki bir gayrimüslim bile bir doğruyu söylediyse Ha, doğru hangi ağızdan çıkarsa çıksın Neticede nedir doğru sözdür Bakın Sokrat bir tanıdığına rastlar O kişi kendisini arkadaşıyla ilgili duyduklarını anlatmaya yeltenince Onu engeller ve ona der ki Bu konuyu seni dinlemeden önce Yani bu konuda seni dinlemeden önce Üçlü filtre testinden geçirmek istiyorum Neymiş onlar Birinci filtremiz doğruluk filtresi bana biraz sonra söyleyeceğin şeyin... ...tam anlamıyla doğru olduğundan emin misin? Aslında bu filtreyi herkes yapmalı. Yani bir bir şey söyleyeceğiz zaman... ...he? Ona demek lazım ki. Yani... ...bana söyleyeceğin şeyin doğru olduğundan emin misin? Tam anlamıyla. Adam diyor ki hayır diyor bundan emin değilim. Ben bunu sadece duydum. Birinden duymuş. Sokrat konuşmasını şöyle sürdürüyor. Sen bunun gerçekten doğru olup olmadığını bilmiyorsun... Peki o zaman niye bana söylüyorsun? He? İkinci filtre. Bu da nedir? İyilik filtresi. Arkadaşım hakkında bana söylemek istediğin iyi bir şey mi? Yani bana getireceğim filanca şöyle dedi diyorsun ya. Diyeceksin ya veya iyi bir şey mi o? O da diyor ki hayır tam tersi iyi bir şey değil. Onun demek ki kötülüğüyle alakalı bir şey. Ha, diyor ki demek onun hakkında bana kötü bir şey anlatacaksın ve üstelik bunun doğru olduğundan da emin değilsin bak geriye bir filtremiz kaldı yararlılık filtresi yani faydalı olma bana arkadaşım hakkında söyleyeceğin şey bir fayda sağlayacak mı hayır senin hiçbir işine yaramaz bunun üzerine Sokrat sözlerini şöyle bağladı bana doğru olmayan fayda sağlamayacak ve üstelik kötü bir olayı nakledeceksin. Öyle mi? Hiç konuşmasan daha iyi edersin diyor. Maalesef günümüzde bu kurala uymadan aklına eseni söyleyen her dedikoduyu nakledenler var. Kem söz yüzünden kalpler kırıyoruz. Oysa her defasında bildiklerimi nakletmek iyi mi, doğru mu, faydalı mı diye düşünsek birçok zararı önlemiş oluruz. Onun için dil denilen şey hakkında... Cirmi küçük, cürmü büyük tabiri kullanılmaktadır. Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi konuştuğunda hayır söyleyen, hayır değilse sükut eden kullarından eylesin amin. amin. <gülüyor> evet, üç. Mehmet Ali Hoca Efendi'nin daha sonra da Abdülmetin Hoca Efendi'nin kaza geçirdiği haberini gecikmeli olarak duydum. Burada da dua etmiştik biliyorsunuz. Dua etmiştik deyince az önce bir kardeşimiz telefon etti. Efendim annesi yoğun bakımdaymış çok ağır hastaymış. Sizlerden dua istedi. Rabbim Celle Celaluhu acil şifalar ihsan eylesin. Sahate afiyet nasip eylesin. Amin. Eğer eceli de geldiyse Rabbim Celle Celaluhu imanla çene kapamak nasip eylesin. Amin. <gülüyor> evet 3- Mehmet Tali Hoca Efendinin daha sonra da Abdülmetin Hoca Efendinin kaza geçirdiği haberini gecikmeli olarak duydum. Tabi buradan bir haber ulaştırmak kolay olmuyor. Bir mektubu gönderdikten sonra bazen diğer haftaya kadar bir duyuru size ulaştıramıyorum. Bu nedenle beni mazur görmelerini istirham ediyor. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Her iki Hoca Efendi de bir yara bela olmadığını duymam beni çok sevindirdi. Rabbim onları da diğer ehli sünnet alimlerimizi de ailelerini ve sevdiklerinde kazadan, beladan, nazardan ve her türlü afattan muhafaza eylesin. Amin. Afiyetlerini daim eylesin. Amin. Abdülmetin Hoca Efendi'nin kıymetli eşine de acil şifalar ihsan eylesin. Amin. Amin. Dört. ''Salih Mirza Beyoğlu kardeşimizin babası, Muammer Şerif beyefendinin, beyefendinin vefatını duymam, dahası Salih Efendi'ye babasının cenazesine katılma izni verilmemesini öğrenmem beni çok mahsun etti. Yakında benim başıma gelen annemin vefatında cenazeye iştirak edebilmiştim. Niye ona izin verilmedi anlamadım. Halbuki kendisi 28 Şubat sürecinde ceza aldı. Şimdi güya o kararlar incelenecek diye yazıyorlar.'' Elbette incelenmeli ve herkes hakkında adalet tecelli etmeli ki ahlardan kurtulunsun. Merhum hakkında şu bilgileri sizinle paylaşayım. Merhumun bir taraftan akıncı gençlik nüvesini hayata ısındırırken diğer yandan küfre karşı şiddetle çarpışması o dönemin şahitlerince efsane olarak anlatılmaktadır. Anadolu'nun Ermeni yurdu olmasında büyük engel teşkil, teşkil etmiş olan Doğu'nun kudretli beyi Hacı Musa Bey'in torunu olan Muammer Şerif Bey, henüz doğduğunda evlerinde misafir olarak bulunan Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinden babası İzzet Bey oğluna isim koyması ve kulağına ezan okunmasını rica eder. Bediüzzaman Hazretleri onun ismini Muhammed Şerif olarak koyar ve kulağına ezan okur. Maalesef o dönemin şartları gereği Muhammed ismi nüfusa geçirilmez. Ve Muammer Şerif olarak kaydedilir. Hakikaten bir zamanlar böyle işler vardı. Neyse. Ne isim koydun ki mübarek yani. Şeye koymuş, efendim, Şubeli hocamız anlatırdı gene. Adam ismini ne Çocuğun ismini Enes koydurmuş. Neyse gitmiş yazmamışlar bu demişler Arap ismi diye. O da gelmiş tabi o aşiretin reisine demiş ki ya demiş efendim ağam bu ismi koymuyorlar demiş yani sen demiş bir telefon et bir veya işte bir selam gönder de bu ismi koysunlar. Nasıl olur demiş ya bizim evladımızın ismini koymazlar. Gitmiş demiş sen niye demiş benim efendim aşiretimden falan kardeşimin evladının ismini yazmıyorsun? Olur mu estağfurullah ağam demiş ya niye yazmamışız neymiş ki ismi? Demiş ki Enes. Ya sen iste demiş, radıyallahu anh da yazalım demiş. <gülüyor> Demek ki biraz da adamına göre güçlü olursan, he? sözün geçiyorsa yazıyorlar. Demek bak böyle dönemler, maalesef dönemi şartları gereği Muhammed ismi nüfusa geçirilmez. Ve Muammer şerif olarak kaydedilir. Henüz beş yaşındayken, sanki Muammer ismi şey, o da gene Arapça yani. Adam demiş ya, yani güya Arapça kelime bırakmayacak. Diyor ki lisanımızdaki Arapça kelimeleri ihraç etmek üzerimize elzemdir. Cümleye bak. İçinde bir tane Türkçe kelime var. Hangisi? Üzerimize. <gülüyor> Geri kalan hepsi Arapça. Lisanımızdaki Arapça kelimeleri ihraç etmek üzerimize elzemdir. Evet işte. Ne diyelim Allah hidayet versin. Amin. Ya, inşallah. <gülüyor> Henüz beş yaşındayken yani hocamız mektuba devam ediyor. Henüz beş yaşındayken Şeyh Said isyanları sebebiyle babası İzzet Bey şehit edilir. Aile doğunun zengin ve güçlü ailelerinden olmasına karşın tüm varlıklarına yani mal varlıklarına el konularak Konya'ya sürgün edilirler. İşte Muammer Şerif bu şartlar altında kendisini yetiştirmiş ve Anadolu İslamcı mücadele tarihinin gizli kahramanı ve mücadele adamı olarak tarihe geçmiştir. Bu vesileyle merhum Erbakan hocamızın ve Necip Fazıl merhumun dava arkadaşlarından olan Muammer Şerif efendiye Cenab-ı Mevla'dan garkayı garik rahmetler ve yüksek dereceler, Salih Efendi'ye de sabr cemil, ecr cezil ve acil kurtuluşlar niyaz ederim. Amin. Merhum Şerif Efendi'nin ruhu için bir kelime-i buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Rabbim Celle Celal'ı bu kelime-i kabul eylesin. Amin. Ruhuna ihsal eylesin. Amin. Kabrini pür nur makamını cennet eylesin. Amin. Amin. Evet beş. Geçenlerde ziyaretime gelen 10 kişiye çıkamadım. İsimlerini bilmiyorum. Onlardan buradan özür diliyorum. O gün göz muayenesi için kule dibindeki devlet hastanesine götürülmüştüm. Sağolsun oradaki hekimler çok ilgilendiler. Uzun uzun incelediler. Katarak başladığını tespit ettiler. Bir de tabii şekerim iyi gitmediği için göz diplerinde kanamalar olduğunu söylediler. Şekerde hemoglobin ALC'nin altılarda olması lazımken benimki sekiz buçuk. Bir türlü düşüremiyorum. Bazen 50 demiş ama herhalde 5'lere de düşüyor ama bu 3 aylık ortalama. Bunu düşüremiyorum. Bandırma cezaevinden 2002'de çıktığımda 13'tü. Tabi 28 Şubat sürecinde bir kere doktora bile çıkarmadılar. Ondan sonra işte kalp ve şah damarım dahil birçok damarlarım tıkandı. Şimdi yine hamdolsun 8 buçuklarda. Dışarıdayken de böyleydi ama yaş ilerledikçe gözde tahribat artıyor. 30 seneye yaklaştı. Şekermiş bir zaman düzgün gitmedi. Efendi Hazretlerimizin Rabbim gözlerini tefsire bağışlasın duası keramet ham hamdolsun kitapları rahat okuyorum. Hacı annemin anlattığına göre bir gece yarısı Efendi Hazretleri Kudicesi ruhu Ahmed'in gözlerine bir şey mi oldu diyerek söylenerek uyanmış. Hacı annem aman efendim tefsir yazıyor. Dua buyurun da bir şey olmasın deyince rüyada bir sıkıntı gördüm ama geçti. Bir şey yok buyurmuş. Oyuncak altın duası ve alakası olmasa 30 senelik düzensiz şekerle gözlerim görebilir miydi? Benden sonra şeker hastası olan nice arkadaşımın gözleri şu an hiç görmüyor. Kiminin ayağı kesildi? Rabbim bizi efendi hazretlerimizin dua ve himmet dairesinin haricinde bırakmasın. Amin. İki cihanda bizi ondan onu bizden ayırmasın. Amin. Amin. <gülüyor> diyeceğim hastanede uzun kaldım. Damlattıkları damlalar yüzünden bir süre gözüm görmedi ve başım döndü. Döner dönmezde yani tekrar metrese döner dönmez yatmak zorunda kaldım. Hatta onlardan evvel yani bu 10 kişi gelmiş hocam görüşememiş ya. Bunun sebebini anlatıyor. Hatta onlardan evvel oğullarım geldi. Onlarla da konuşamadım. Elhamdülillah şimdi arayanım soranım çok. Evvelce hapse girdiğimde 10 ayda 30-40 tane mektup anca gelmişti. Şimdi elhamdülillah torbalar dolusu binlerce mektup geldi. Ziyarete herkese izin verseler inanıyorum ki on binleri geçer. Çoğunun geri dön çoğunu geri döndürüyorlar. Onlar da üzülmesinler. Niyetleriyle kazandılar. Zaten mahkemeye gelen yani 21 Eylül'de cuma günü saat 10'da mahkemeye gelen en büyük yere gelmiş olacak inşallah. Sizden tabii ki de çok meraklı. Hocalardan gelen gelmeyeni soruyorsunuz. Yani kimler geldi, kimler gelmedi. Sana ne? He? Çok mu merak ediyorsun? Oraya git, nöbet bekle orada. Çetele tutarsınız hem. <gülüyor> Mektuplarda kim bilir, ne lüzumsuz şeyler yazıyorsunuzdur ha? he Allah Allah. Yani tabii duygularınızı yazıyorsunuz. Hocamız tabii bu işten Efendim şikayetçi olsa zaten yazmayın derdi efendim şikayetçi değil ama yani benden geçse şöyle bir tahsiye etsem belki çoğunu vermem Allah alem bilemiyorum yani mesela bunu vermem hangi hoca geldi hangi hoca gelmedi sen gittin mi He? sen ona bak evet sizden kiminizde meraklı hocalardan geleni gelmeyeni soruyorsunuz büyük bayram hoca efendi geldi görüştük oğlu Ömer hocaya izin vermemişler samalcılar yeşil cami imamı Abdullah hoca efendi Manevi babam Kemal Hoca Efendi, Küçükköy Cami İmamı Cemal Efendi, merhum i̇mam Azam Nuri Efendi gibi daha birçok hoca efendi cenazeye geldiler. Orada görüştük. Hasan Efendi ve Mustafa Efendi hocalarım cenazeden önce eve geldiler. Cenaze izin alamayacak. He, o cenaze hapishane için izin alamayacak binlerce kişiyle görüşmeme vesile oldu. Anacığımın hayatı gibi vefatı da ümmete rahmet oldu. Bu vesileyle Rabbim kabrini nur eylesin. Amin. Kötü günlerimde ziyaretime ve tazime, taziyeme gelenlere iki cihanda Rabbim kötü gün göstermesin. Amin. 6. Geçtiğimiz pazartesi günü Bayram Ali Öztürk hocamızın şahadetinin 6. seneyi devriyesiydi. Mübarek hoca kardeşim şahadetinden birkaç ay önce... Mayıs ayında ben kalp ameliyatı olduğumda Memorial Hastanesi'ne ziyaretime geldi ve dedi ki Cübbeli Cübbeli sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ne kadar takip ediyorsun o 40 yaşında kalp ameliyatı oldu sen de aynı yaşta kalp ameliyatı geçirdin demişti <gülüyor> efendim sallallahu aleyhi ve sellemin ameliyatını biliyorsunuz Cebrail aleyhisselam yapmıştı çok vefalı dostu. Hapishanede, hastanede hep yanımdaydı. Hoca gibi hocaydı. Adam gibi adamdı. Allah Allah görüyor musun? Akşam bu fakir bayram hocadan bir mukaddime yaparak sohbete girmiştim. Bak bu ifadeleri fakir de söyledi. Ben şimdi bu mektubu görmemiştim mesela. Şimdi aynı ifadeleri hocam da burada ne yapıyor? Adam gibi adamdı diyor. Dava adamıydı, dertliydi, din dertlisiydi diyor. Ya bir düşünün be. He? Ölüyorsun. Arkandan efendim, hocalar he? böyle bir ehli sünnet halibi ne diyor? O var ya diyor. Adam gibi adamdı diyor. Din dertlisiydi diyor. Dava adamıydı diyor. Bunlar ne büyük şahitlikler değil mi? He hey, gidiyor arkadaşlar. Yiğit ölüyor ama nam kalıyor ha. Ben şimdi nasıl imreniyorum biliyor musun? Arkasından adam gibi adamdı. Binlerce adam der bunu yani. Değil mi? Hocalar, alimler hepsi böyle bir efendim, görüş birliğinde varıyor ve onun böyle bir adam gibi adam olduğunda ittifak ediyorlar. Ne büyük adammış be. Rabbim varik varik rahmetler ihsan eylesin. Rabbim şefaatine nail eylesin. Çok vefalı dostu. Şübeli hocamız öyle diyor. Hapishanede, hastanede hep yanımdaydı. Hoca gibi hocaydı. Adam gibi adamdı. Dava adamıydı. Dertliydi. Din dertlisiydi. Böyle adamlar azalıyor ha. Evet. Mücahitler azaldı. Mütecahit var ama. He? Mütecahit. Yani mücahit gibi gözüküyor ama değil. Bir de böyle hakikaten mücahitler var. Azaldı. Rabbim bizi o azlardan eylesin inşallah. Amin. Evet hocam mektuba devam ediyor. Diyor ki rahmetli Zekeriya efendi bir ya yardım toplantısında latife yollu. Zekeriya efendi vardı Allah rahmet eylesin. Efendi azizlerimize çok destek olmuş madden hep yanındaydı. evlatlarda da Allah razı olsun o yoldalar. Yardım toplanırken Bayram Hoca da oradaymış diyor ki latife yollu ona diyor ki Bayram Hoca sen ne veriyorsun? diye sorduğunda diyor ki biz bu davaya canımızı verdik diyor. Görüyor musun? Ya demişti ve 3 Eylül günü de bunu ispat etmişti. Seneler sonra ispat ediyor. Vakti gelince ispat ediyor. Konuşurken söylemek kolay ama he? Bu dava için canımız feda olsun konuşuyorsun. Ama hakikaten öyle mi bakalım? Kaç kişi bunu ispat edecek? Evet, hakiki maşuka aşıktı. Akıbet ona kavuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin men sehelallahe şehadete bi sıdkın, her kim Allah'tan samimi bir şekilde şehitliği isterse bellagahullahu menazile şühedai ve inmate ala firaşihi. O kimse yatağında da ölse Allah onu şehitlerin menzillerine ulaştırır. Hakikaten bir adam şehitliği isterse He? dualarının başına alnının çatına şehadeti vurursa bu adam yatağında da ölse şehittir. Rabbim bize de şehadet nasip eylesin Amin. Evet. Hadis şerifinin doğruluğunu bir, ke bir kere daha bize göstermiş oldu. Gerçi o yatakta değil. Dava adamı derdi yatakta değil ay ayakta ölür ağaç gibi. O da İsmail Ağa camisinde camisinde sabah namazı kılınmış, vaaz ediyor, sohbet ediyor, mihrapta Hazreti Ömer gibi ne yapıldı? Hançerlendi, bıçaklandı ve şehit oldu. Ey Allah! Sen bana yolunda şehadet nasip eyle. Ölümümü Resulünün beldesinde nasip eyle diye dua etmişti. Fakat o zaman Medine'de cihat yapma imkanı olmadığından yani savaşta, harpte şehit olacak ya. E Medine zaten İslam merkezi. Yani buna imkan olmadığından bunun nasıl gerçekleşeceğinde merak ediyordu. Demek ki duasının kesin kabul olduğuna da itikad ediyor. Sonra ne oldu? Mecusi Ebu Lü'lüğün darbesiyle sabah namazında Medine mescidinin mihrabında hem de namazda ne yaptı şehit oldu. Evet işte aynen onun gibi hocamız devam ediyor. Şehitlik delisi olan Bayram hocamız da Şehadet İsmaila Camii'nin mihrabında geldi. Onu unutmamamız bizim menfaatimizedir. O kazandı. Mühim olan biz kazanalım. Bakın devrimci, solcu, ateist, terörist adamlar deniz gezmişlerin idam oyununu unutturuyorlar mı? Değil mi? Hatta şimdi üzerlerindeki elbiseleri bile müze kurup oraya koydular. Görüyor musun? Biz niçin hocalarımızı unutuyoruz ve unutturuyoruz? Almanya'ya gitmiştim bir sohbetimde. Gezdiriyorlar bu arada işte. Bir baktım eski bir bina. Yani şehrin merkezinde, göbeğinde. ışıl ışıl binalar, yüksek binalar. Harap bir bina. Dedim ya bu niye yıkılmıyor, bu niye böyle? Ne dediler biliyor musun? Burayı dediler Yahudiler yıktırmıyor. Hitler Yahudileri burada yakmış, sabun yapmış. Onun için bunu yıktırmıyorlar ki. Bunu ne yapacaklar? Hep görecekler, hatırlayacaklar. Ve o anı taze tutup. Efendim o şeylerini... Ee, artık kin mi diyelim, efendim, mücadele ruhlarını mı diyelim, ayakta tutmak için ne yapıyorlar bakın, yıktırmıyorlar. Sarığı, değil mi, cübbesi saklanmalı, ee, ki bu şehadet ruhu canlı kalsın. Öyle ya, bu nedir? Efendim, bayram hocamızın şeyidir. Öyle mi, nasıl yaşadı? Nasıl efendim, hayatını sonlandırdı? Ve bunlar söylene söylene ne olacak? Bak ibret olacak, ders olacak. Ya Cihat ruhu, şehadet, bu gibi mevzular rafa kalktı artık. Evet arkadaşlar. Rafa kalkmamalı. Bu gevşeklikler, bu tembellikler, efendim, bu ihtiraslar, bu dünyevi arzular vehen diyor ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Vehen, Müslüman için baş belası. Dediler ki: "Vemel vehn ya Resulullah. Vehen nedir ya Resulullah?" dünya ve kariyetül mevt. Dünya sevgisi ve ölüm korkusu. Dünya sevgisi oldu mu, ölüm korkusu oldu mu, Müslüman başına belayı almış demektir. O zaman kafirden farkı, pek farkı kalmamış demektir. Evet, bunlar tabi uzun mevzular. Hemen yine mektuba dönüyorum ve hocamız devam ediyor, diyor ki, Aynen onun gibi şehitlik delisi olan Bayram hocamız da şahadet, Bayram hocamıza da şehadet İsmail Ağa caminin mihrabında geldi. Onu unutmamamız bizim menfaatimizedir. Evet, Bakın Seney i devriyesinde mezarının başında yapılan ihtima ihtimaya 50 kişi katılmış. Sordum ki acaba insanların insanlara ilan edildi mi diye. İlan yapıldığını söylediler. Bak ilan yapılmıyor diyorsunuz. Demek ki siz de duymamışsınız. Yani yapılan efendim Facebook nedir ya Facebook'ta yapıldı da kim benim Facebook'tan haberim yok. Sizin haberiniz var mı? Yok Ya şurada bile kaç tane 50 tane adam var. Yani şuradan kalkıp gitsek belki yüzler olacak. Demek ki ilan dahi yapılamamış bak onu da söyleyeyim. Ha. Benim daha verim yoktu. Gerçi İstanbul dışındaydık ama e gelince de tabii. Bakın Seney Devriyesi'nde mezarının başında yapılan içtimaya elli kişi katılmış. Sordum ki acaba insanlara ilan edildi mi diye. İlan yapıldığını söylediler. Şimdi bak Facebook'ta yapıldı diyorsun da. Facebook'taki adam Facebook'ta oturup kalıyor. Oraya gelmiyor. O laptopunun başında tık, tık tık tık tık tık yazıp duruyor ya. Gittiniz mi peki? Ee, gördün mü? Öyle hatalı bir durum olunca biraz ne yapacağız? Başımızı öne eğeceğiz. Sesimizi fazla çıkarmayacağız. Evet, zaten hocam yazdı, yazmış onu burada bak. Evet. Acaba insanlara ilan edildi mi diye? Sordum, ilan yapıldığını söylediler. Akit birinci sayfadan duyurmuş. Orada en az beş on bin kişi olmalıydı. Abdülmetin Hoca Efendi çok tesirli bir konuşma yapmış. Rasul Hocam da dua yapmış. Gül Efendi de yayınlamış. Ha. Demek ki radyo da dinlemiyorsunuz ha. Benim ziyaretçilerim olduğu için dinleyemedim. Sonra radyoyu açtığımda Hoca Efendi'nin eski sohbetlerini duyunca hıçkırıklara boğuldum. Fakat bu cemaatin hocalarına sahip çıkmaması beni çok üzdü. İsmail Ağa'dan hiçbir yetkili katılmadı diye ailesi üzülmüş. Tabii ki üzülür. Ama bu iş, bu işler böyle. Beni tefsir odasından çıkaranlar, merhum hocamızı da kitaplarla dolu evinden çıkar. Ben bu kadar kitapla nereye gideceğim diye. Hatta Allah-u Teala'dan bu nankörler yüzünden canını almasını bile istiyordu. Allah Allah görüyor musunuz ya? Ki çok geçmeden de şehit edildi. Yani bazı zalimler onu da canından bezdirmişler. Şimdi dahi İsmail Ağa'daki bazı yetkililere cübbelinin çıkmasını istiyor musunuz diye sorulmuş da biraz daha dinlensin demiş hain herifler. Ben de size sorayım. Hocamızın çıkmasını istiyor musunuz? İstiyoruz. Rabbim Celle Celaluhu bu isteğinizi dua makamında kabul eylesin. Amin. Bir an önce kabulü nasip eylesin. Amin. Yahu efendi hazretleri hocamız devam ediyor benim çıkmamı bu kadar isterken bunlar nasıl şeyhimiz dedikleri zata bu kadar hainlik yapıyorlar iman işi değil lale gülü yaptığı yayından dolayı tebrik ederim İştirak edenlere teşekkür ederim hocamızın emaneti mahmut kardeşime ve ailesine sabrı cemil ve hayırlı uzun ömürler niyaz ederim akit gazetesinin haberine göre 4 yılda 3 savcı değişmiş Hocamızın katilinin telefon kayıtları bile incelenmemiş. Böyle argı olur mu? Neden hesap sorulmuyor? Bu katili oraya kimler getirdi? Kim imkan sağladı? Soran yok. Mesele dış güçlere dayanınca kimse deşemiyor. Bu kadar dışa bağımlılık olur mu? Nereye gidiyoruz böyle? Bunca hak hukuk zayi oldu. Hızır hocamı şehit eden melun kimse deli raporuyla çıktı geziyor. Yahu bu zulümlerden arş titrer, gök yere iner. Yönetime gelmek kolay mesele. Adalet tesis etmek yoksa ahirette ebedi mesuliyet var demektir. Bir an evvel azmettiriciler bulunup cezalandırılmalı. Bu vesileyle Bayram hocamızın şehadet haberiyle yakından ilgilenen Akit gazetesine de teşekkür ederim. Şunu da bildireyim ki Hoca Efendi'nin sohbetlerinin radyoda yayınlanmasını en çok ben istedim. Ve bir zaman yayınlattım ama sonra Mahdumu yani oğlu çeşitli nedenlerle buna son vermemiz gerektiğini söyleyince hak sahibi onlar olduğu için dediklerine uyduk. Şimdi bilmiyoruz izin veriyorlar mı? Arkadaşlar sorsunlar izin alabilirlerse mutlaka yayınlamaya başlasınlar. Rabbim şehit Bayram hocamıza da şehit Hızır hocamıza da fevkat tecelliler Âli dereceler ve yüksek menziller ihsan eylesin. Amin. Bizleri de şefaatlerine nail eylesin. Amin. Ruhları için bir kelime-i şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. <gülüyor> kelime-i okuduk Rabbim kabul eylesin. Amin. Ruhlarına ihsan eylesin. Amin. Kabirlerini fünur eylesin. Amin. Makamlarını cennet eylesin. Derecelerine aliy eylesin. Amin. Rabbim cümlemizi şefaatine nail eylesin. Amin. Amin. 7. Ezan Muhammed'i okundu mu? Hemen 7 de okuyorum zaten bitiyor. Ondan sonra akşam namazından sonra İbrahim kardeşim devam edecek. 7. Pazartesi günü Bayram Hoca Efendi'nin duasından sonra Resul Hocam ziyaretime geldi. Mübarek gözyaşlarını tutamadı. Benim hem hocam hem babam 20 ay evinde baktı. Hem okuttu hem yedirdi hem içirdi. Eliyle muhlama yaptı. Hamur pişirdi. Sabahlara kadar uyumadan ders okuttu. Hakkını ödeyemem onun. Bana şuna emin ol ki bu iftiralara bir kişi dahi inanmıyor. Bu televizyonlara çıkman İslam'a büyük hizmet oldu. Eskiden müftüler, vaizler seni hurafe konuşan mevıza hocası zannediyorlardı. Fakat bu programları takip ettikten sonra onların fikirleri değişti. Geçende Limanköy kursunda verdiğim davete ilahiyat hocalarından 25 kişi katıldı. Hepsi de dedi ki ya bu cübbeli bir derya. Her hoca ayet hadis bilebilir ama lazım olanı anında okuyabilmek yani bu nasıl oluyor diye efendim, şaşkınlıkla senden bahsettiler. Müftünün hanımı köye geldiğinde şöyle demiş. allah Teala'ya hamd olsun bana cübbelinin okuduğu kursu ziyareti nasip etti diye hamd etmiş. Görüyor musunuz? Birçok yüksek rütbeli muvazzaf, emekli asker... ...Lalegül efeme söyleyin... ...hocanın sohbetlerini çok yayınlasınlar... ...biz onu dinliyoruz, şaşıp kalıyoruz... ...evvelce yaptığı tespitler tek tek çıkıyor diye... ...bana bir vasıtayla haber gönderdiler... ...senin tesirini çoğalınca susturmak için böyle yaptılar diye... ...yani bunları Rasul hocamız Cümbeli Hocamız anlatıyor... İşte böyle uzun uzun anlattı... ...ve dedi ki şaşıp kalıyorum... ...boş yere... Hiçbir suç yokken seni nasıl burada tutuyorlar? Sonra Yusuf Aleyhisselam'ı düşünüyorum, onu nasıl tuttular diye de bir nebze rahatlıyorum dedi. Arkadaşlar, Resul Hocamızın hepinizde hakkı var. Benden dolayı size de hakkı geçmiş oldu. Benden dolayı size de hakkı geçmiş oldu. Ona çok tavlım edin, ona hürmet edin, medreselerine yardım edin. Efendi Hazretlerimiz onu çok sever ve kendisi hakkında cebeli ilim der. Yani ilim dağı tabirini kullanır. En azından bunu düşünerek Efendi Hazretlerimizin tavim ettiği, değer verdiği bu zatı hoş tutalım. İsmail arka odalarında bir iki kişiyi geçmeyen müfsit ve istismarcı bir azınlık tarafından hocamız hakkında uydurulan iftiralara asla itibar etmeyelim. Hoca kıymeti bilmeyen cahilleri dinlemeyelim. İlim ehliyle film ehlini asla eşit görmeyelim. İlme ve ulemaya düşman bir kesim maalesef bünyemizde mevcuttur. Rabbim hocamıza gereken ilgi ve alakayı göstermeyi ve kıymetini sağlığında bilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Evet hocamızın mektubu sizden gelen bazı mektuplar başlığı altında inşallah devam edecek. İbrahim kardeşimiz inşallah bunu buradan e, sizlerle paylaşacak. Rabbim Celle Celaluhu eşrarın şerrinden emin eylesin. Ayin. Şu cemaatle, hocalarla, ehli sünnet alimleriyle uğraşanları Rabbim Celle Celaluhu kendi dertleriyle meşgul eylesin. Ayin. Bizleri aralarından salimen, galimen çıkarıp muzaffer eylesin inşallah. Ayin. Sadece Resul hocamızı, sadece efendim birkaç hocamızı değil de başta cübbeli hocamız olmak üzere bütün hocalarımıza, ehli sünnet alimlerine hayattayken, sağken aramızdayken sahip çıkmak Rabbim nasip eylesin Amin. şimdi Bayram Hoca vefat etti efendim, ağla sızla iyi adamdı güzel adamdı hepsi doğru ama eğer sağlığında hürmet etmediysen sağlığında büyük adamdı demediysen destek olmadıysan davasında yanında bulunmadıysan şimdi böyle söylemek hiçbir fayda efendim, kar getirmiyor onun için hakikaten yani bir elin parmağını geçmeyecek kadar böyle kıymetli, nadide, efendim, kaşıkçı elması kadar değerli hoca efendileri ne yapmak lazım? Aramızdayken, hayattan ayrılmadan, içimizdeyken, can tendeyken ne yapmak lazım? Sahip çıkmak lazım. Tali hocanın bir lafı var. Der ki ben öldükten sonra Tali hoca iyiydi, güzel adamdı. D diyorsanız bana ne faydası var ki? İşte hayattayım, yediren yedirsin, gezdiren gezdirsin diye şaka yapar. Aslında şaka ama bunda ne var? Doğruluk payı var mı? E var tabii yani. Sağken yapacaksan yap. Hizmet edeceksen et. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken ashab-ı kiram nasıl sahip çıktılar? Değil mi? Her şeyleriyle daima yanında oldularsa nasıl ki her peygamberin havarileri olduysa ehl-i sünnet alimlerinin de etrafında havarileri olmalı. Sizin gibi destekçiler olmalı. Her zaman her yerde her şekilde yanından ayrılmamalı. Rabbim cümlemize bu şuuru ihsan eylesin. İllahi Teala'l-Fatiha. Tez zamanda hocamızla karşı karşıya gelmeyi, onunla sohbetlerinde şereflenmeyi cümlemize nasip ve müesser eylesin. Amin. Efendim bugün akşam vakti gelmesi sebebiyle biliyorsunuz bir başka güne de geçmiş oluyoruz. Kaç günümüz kaldı 21 Eylül'e? 15 mi 14 mü? 14 inşallah. Evet. <gülüyor> tamam. O zaman şöyle yapıyoruz. Şimdi e, her gün rakamlar için bizim biliyorsunuz bir önemi yoktur. 15, 25 normalden bahsediyorum hani. Bazılarının işte 13 rakamının uğursuzluğu vesairesi, değil mi? Böyle garip garip şeyler var. Dinimizde rakamlarla alakalı şeylerden bahsetmiyoruz ama şöyle yapalım. Bugün 14 ya. Yarın 14'le alakalı Facebook'a girenler, değil mi? Twitter'a girenler 14'ü bastırsın üzerine. Ertesi gün 13, 12, ya yani o rakamla alakalı desinler ki bazıları gerçekten birçok insan haberi bile yok. Ya bu 12 de nedir ya, değil mi? ya yani kendi fotoğraflarımızı, kendi e, bu Facebook'taki milyonlarca insan var. Bırakın resimleri, çiçekleri bilmem pozları 12 yazalım, 11 yazalım, bir şeyler yazalım inşallah. Efendim neden peki bunu yapıyoruz? Yunus Emre rahmetullah aleyh buyuruyor ki, Sizin de bildiğiniz gibi, ilim ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsin. Bu nice okumaktır. 29 hece, Okusan uçtan uca, Sen elif dersin hoca. Bunun manası ne demektir? Yani bizim, bu okuduklarımızı anlamamıza kim vesile oluyor? Alimlerimiz vesile oluyor. Dolayısıyla bir alimin değeri alemle ölçüldüğünden dolayı hepinizi daha dikkatli olmaya, daha şevkli olmaya ve şu günlerimizi kıymet bilmeye davet ediyorum. Bu arada Allah rahmet eylesin. Şehit Bayram hocamızı seneyi devreyesi devriyesi vardı. Efendim e, sohbette de zaten hepiniz dinlediniz. Bazı şeyleri kaybettiğimiz zaman anlıyoruz. Doğru mudur efendim? Kaybettiğimiz zaman anlıyoruz. Bir arkadaşımız, eşimiz, dostumuz, komşumuz vefat ediyor. Bir şeyler oluyor. Ya ne kadar iyi insandı. Eşimiz aynı şekilde. Paramız cebimizdeyken kıymetini bilmiyoruz. Parayı kaybediyoruz bu sefer. Keşke bilseydim ama olmuyor. Allahu Teala muhafaza buyursun hocamızı. Ve bu her kaybettiğimiz değeri daha sonra anlıyoruz ya. İnşallah bu hocamızın başına gelmez bizler sağ salim ona erişiriz diyelim. Unutmayın arkadaşlar değerli konuklarımız ve izleyenlerimiz altın şurada bir altın bulunsa kimsenin burada ona alıp da cebine atacağını söylemiyorum ama misal olarak diyorum altın kimse demez ki ya bu çamura batmış almayayım diye. Altın her zaman altındır doğru mudur efendim yani üzeri çizilse de ne bileyim eski gibi görünse de altının değeri değişir mi değişmez hocamız da bizim için bir altındır onun başına gelen sıkıntılar şunlar bunlar bize tır gelir tırız gider bizler onun yanındayız elhamdülillah şimdi değerli Mustafa Öztümşekler hocamızın ziyaretime gelen bazı zebat-ı kiram bölümüne kadar okuduklarından sonra buradan devam ediyoruz Allah-u Teala okuduklarımızdan nasiplenmeyi nasip ve müesser eylesin amin Ziyaretime gelen bazı zevat kiram diyor hocamız bir Pazartesi günü bayram hoca efendinin duasından sonra Rasul hocam ziyaretime geldi mübarek göz yaşlarını tutamadı benim hem hocam hem babam 20 ay beni evinde baktı hem okuttu hem yedirdi hem de içirdi eliyle muhlama yaptı hamur pişirdi. Sabahlara kadar uyumadan bana ders okuttu. Hakkını onun ödeyemem. Bana şöyle dedi. Şuna emin ol ki bu iftiralara bir kişi bile inanmıyor. Bu televizyonlara çıkman İslam'a büyük hizmet oldu. Eskiden müftüler, vaizler seni hurafe konuşan mevıza hoca zannediyorlardı. Fakat bu programları takip ettikten sonra fikirleri tamamen değişti. Geçen de Limanköy kursunda verdiğim davete ilahiyat hocalarından 25 kişi katıldı. Hepsi de yahu bu cübbeli bir derya. Her hoca ayet hadis bilebilir ama lazım olanı anında okuyabilmek bu nasıl oluyor diye hep senden bahsettiler. Müftünün hanımı köye geldiğinde Allahu Teala'ya hamdolsun bana cübbelinin okuduğu kursu ziyareti nasip etti diye hamd ediyordu. ''Birçok yüksek rütbeli muvazzaf emekli asker, ''Lalegül efeme söyleyin, hocanın sohbetlerini daha çok yayınlasınlar. Biz onu dinliyoruz, şaşıp kalıyoruz. Evvelce yaptığı tespitler tek tek çıkıyor.'' diye bana bir vasıtayla haber gönderdiler. ''Senin tesirin çoğalınca susturmak için böyle yaptılar.'' diye uzun uzun anlattı ve ''Şaşıp kalıyorum.'' Boş yere hiçbir suç yokken seni nasıl burada tutuyorlar? Sonra Yusuf Aleyhisselam'ı düşünüyorum, onu nasıl tuttular diye de bir nebze rahatlıyorum dedi. Arkadaşlar, Resul Hocam'ın hepinizde hakkı var ve benden dolayı size de hakkı geçmiş oldu. Ona çok tazim edin, hürmet edin, medreselerine yardım edin. Efendi Hazretlerimiz onu çok sever ve kendisi hakkında cebeli ilm yani ilim dağı tabirini kullanır en azından bunu düşünerek efendi hazretlerimizin tazim ettiği değer verdiği bu zatı hoş tutalım geçenlerde hizmetlerini takdirle karşıladığım Mehmet Turan efendinin ilgilendiği İDDEF derneğinin hizmetlerini gösteren bir dergi bana ulaştı da derginin başına konan efendi hazretlerimize ait evladım sözleri çok ilgimi çekti Yüce Gavs temas ettiği etmediği konuyu bırakmamış bakın hepinize kıdem hakkını korumamızı emrediyor ama maalesef yeni ihvan eski ihvana itimar etmez oldu bu yanlış oluyor hele de bu eski ihvan alim ve müderris olursa daha ziyade hürmet ve tazim gerekir ki bu bizim ahiret kurtuluşumuza vesile olsun Rabbim hocamıza gereken ilgi ve alakayı göstermeyi ve kıymetini sağlığında bilmeyi cümlemize nasip eylesin amin. Biz de aynı duayı zaten bildiğiniz gibi yapmıştık. O kendisi değer verdiği hocasına bizim de hocamız Cübbeli Ahmet hocamız biz de kendisine aynı dua ediyoruz. İnşallah kıymetini sağlığında biliriz kaybetmeden. Şimdi onunla alakalı bir bölüm nakletmiş hocamız evladım. Kardeşler fani kardeşlik bakidir. Asıl kardeşliği dünyaya hapsetmemek gerekir. Firavunlara karşı bir hesabımız varsa, Hazreti Harun'suz hedefe ulaşamayız. Eşinizi boşama hakkına sahip olabilirsiniz. Fakat kardeşinizi boşamanız mümkün değil. Evliliğin talakı vardır ama kardeşliğin asla. Davranışlarımız şu ayeti celileyle ne kadar örtüşüyor? Maide suresi 54. ayet Mealen Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve şiddetli. Sormak gerekmiyor mu? Neden? İhvanıma karşı şahin, fask ve dinsizlere güvercin. Allah yolunda gayret edenlere sopa, inkarcılara havuç. Bizden olanlara hor görü, bizden olmayanlara hoş görü. İhvanım hakkında en çok korktuğum şey, dünyadaki anlaşmazlıklarını ahirete taşımaları. İstiyorum ki benden ders alan müridim, kendisinden bir dakika önce ders almış olan büyüğüm diye itaat etsin. Ben hepinizi seviyorum, siz de birbirinizi sevin. İki, Efendi Hazretlerimizin kardeşi büyük alim, Faziletli insan baba dostum İsmail hoca efendi kemoterapi hastası olduğu halde iki defa ziyaretime geldi. Yüzü aynen efendi hazretlerimize benzediği için mübarek cemaline bakarken efendi hazretlerinin hasretini gidermeye niyet ettim. Mübarek o da yıllardır maddi manevi sıkıntılar çekiyor. Kendisi beni teselli etmeye çalışırken hoca efendi senin adamların seni perişan ettiler. Dost gözükenler seni sattılar Sana zarar verdiler Şimdi ne yapsalar boş Diyojen Dostlarından zarar görünce Onları terk edip Bir fıçının içine girermiş İskender onu ziyaret ederek Yardım etmek isteyince ona Gölge etme de Başka bir ihsanını istemem demiş Hacı Dursun Efendi Rahimehullah da bana Çünkü buna Çünkü evvel bilmedin Noksanını diye ilave yapardı diye tatlı tatlı anlattı. Ziyaret sırasını bekleyenler çoğalınca mecburen o doyumsuz sohbet sona erdi. İsmail hocamızın sohbetine doyulmaz. İlim, hikmet, latife, tarih dolu konuşmalar yapar. Fakat kıskançlık yüzünden onu da zayi ettiler. Şimdi hayırlı uzun ömürle yaşayıp ders okutmak istiyor. Rabbim ona hayırlı uzun ömür, sahatu afiyet, ve hayırlı hizmetler nasip eylesin. Amin. Amin. Gerçekten İsmail Hocamın dediği gibi hasbel kader benim yakınımda bulunan bazı kimseler beni ayının iyilik etmek istediği adamı sevmesi gibi sevdiler. Ve işte bu hale getirdiler. Tabii ki burada benim ahmaklığım da söz konusu. Estağfurullah. Efendi Hazretlerinin Kayserili hocası Tesbihçi zadeden naklettiği Hocalar okur okur cahillikten kurtulur ama ahmaklıktan kurtulamaz sözü mucibince ben de ahmaklığı kabul ediyorum estağfurullah. İnşallah bundan sonra kurtulurum. Meşhur bir hikayede anlatıldığına göre Ormanda bir ayıyı büyük bir boğa yılanı yakalamış ve belinden sararak sıkıştırmaya başlamış. Ayı can havliyle kıvranırken o sırada ormanı gezen bir ormancı Ayının bu halini görür ve kılıcını çekerek yılanı ikiye böler. Ayı da ölümden kurtulur. Ayı artık adamın peşini bir türlü bırakmaz. Kendisine yapılan iyiliğe karşılık onuna dost olmak ve hizmetinde bulunmak ister. Ormancı ayının peşini bırakması için ne kadar uğraşsa da yok. Ayı gitmez ve adamın ormancının kapısının önünde bekler. Konu komşu adama, Yahu, ayının dostluğuna güven olmaz. Ahmağın dostluğu düşmanlıktan beterdir. Ayıya güvenme, defet gitsin vesaire dese de ormancı ya der, beni kıskanıyorlar. Ayı gibi güçlü kuvvetli bir yardımcım var, bunu çekemiyorlar der ve söylenenleri aldırmaz. Ormancı bir gün ayıyla birlikte ormana odun kaçak kesim yapan var mı diye teftiş giderken ederken. Bir süre gezdikten sonra ormancı şöyle biraz dinlenmek için bir ağacın gölgesine uzanır. Ayı da başucunda bekçilik yapar. Bu sırada bir sinek ormancının yüzüne konar. Ayı efendisine iyilik olsun diye sineği kovalamaya başlar. Fakat sinek tekrar kalktı yere geri konar. Ayı yine kovalar. Sinek havada bir daire çizdikten sonra yine ormancının yüzüne konduğunda ayı büsbütün sinirlenir. Değirmen taşı gibi kocaman bir kaya parçasını yüklendiği gibi ormancının yüzünde duran sineğe fırlatır. Sinek ölmüştür doğru ama adamla birlikte. Ne yarada şimdi işte benim halimde böyle oldu. Ortak dostluk muamelesinde değil de o dostluğu kimin gösterdiğine bakman lazım. Ne demişler? Ahmak dostun olacağına akıllı düşmanın olsun. Rabbim cümlemize akıllı ve vefalı dostlar nasip eylesin amin. 3. Geçtiğimiz cuma günü İsmail Türüt ziyaretime geldi. Evvelce bir gece teheccüd vakti kıldığımız tesbih namazına da gelmişti. Her kandil bayram arar, dua ister, itikatlı ve cesur biri. Kendisi ozan, oturduğu yerde başlar söylemeye. 28 Şubat'ta başörtüsünü müdafaa eden bir şiir söylediği için ifade verdi. Ziyarette kendisiyle bir süre sohbet ettik. Bir ara bana, hocam ben yaz ayları süresince halkın içindeyim. İşim dolayısıyla yayla şenliklerinde birçok insanla karşılaştım. Hiç kimse sizin suçlu olduğunuza inanmıyor. Size iftira atıldığını düşünüyorlar. Yemin ederim. Ve seni şerefimle temin ederim ki sizinle ilgili kimle konuşsam bütün hocalar bir yana, Cübbeli Ahmet Hoca bir yana diyorlar. Sizi herkes bir başka seviyor hocam. Peygambersiz din çıkarmaya çalışanlar senden baya bir rahatsız oldu. Beni de hepimiz Ermeniyiz diyenlere tepki gösterdiğim için linç etmeye çalıştılar. Ben ırkçı değilim, Müslüman ırkçı olmaz ama Müslüman ben Ermeniyim de diyemez. Bizim için asıl olan din, devlet, vatan ve millettir. Flash televizyonunda yayınlanan sizin vaazlarınızın tekrar yayınları Ramazan ayında o kadar çok izlendi ki tahmin edemezsiniz. İtibarınız kat be kat arttı diye iltifatta bulundu ve doğru söyledi. Ben de ona teşekkür ettim ve kendisi için dua yapacağıma söz verdim. 4 Ziyaretime gelen birçok kişi oluyor. Geçen de ağlayıp sızlayıp Numan Hoca'dan beni ziyaret için kendisine izin almasını isteyen Fatma Zehrani'ne beni çok duygulandırdı. Beni 12 yaşından beri tanıdığını söyledi. Beni o yaştan tanıyan Hakime teyze, Huriye teyze gibi birçok hanım annem vefat ettiler. Rabbim kabirlerini nur eylesin. Amin. O zamanlar ta 6-7 yaşlarındayken efendi hazretleri kendisini ziyarete gelen hanım yalnızsa onun derdini dinlerken halvet olmasın diye beni yanına otuttururdu. İsmail şimdiki kapının önünde duran müezzinliğin sol tarafında camekanlı bir oda vardı. Görüşmeler orada olurdu. Zaten şimdi işteki merdivenler o zaman üstü açık dış merdivenlerdi. Oradan ilerisi bahçeydi. Bahçede yaz kış çiçek dökmeyen ağaçlar vardı. Üzerlerindeki kuşlar İşrak vakti cıvıl cıvıl öterlerdi Bahçede fıskiyeli bir havuz vardı Bir kuyu vardı Özetle o zamanlar çok huzur ve bol feiz vardı Şimdi buraya kadarki aktardıklarından ne anladınız şurada Nasıl bir özlem duyuyor şu an hocamızı Ne kadar açık değil mi Fıskiyelerden tut bahçedeki ağaçlara kadar Devam ediyor hocamız. Çünkü o dönemde böyle ajanlar, istismarcılar ve yüzlü münafıklar yoktu. Zira o dönem Mekke dönemi gibiydi. Nifaksa ancak İslam güçlendikten sonra Medine'de zuhur etti. Rabbim cümlemizi nifaktan ve ehlinden hıfz eylesin. Amin. 5. Geçenlerde ziyaretime gelen Güneşli'den Yunus adındaki genç yavrumun arkadaşları, hocam sizin tahliye olmadığınız haberini alınca, bu arkadaş kalp spazmı geçirdi dediler. Birçok hanım kardeşim benden sonra şeker hastalığına yakalandığını yazıyor. Kendinizi helak edecek kadar üzülmeyin. Dua edin. Desteğe gelin yeter. Ama bazılarının yazdığı gibi hocam Allah için sevmek neymiş? Biz bu olayda anladık. Bu dert bize bütün dertleri unutturdu sözleri de boşuna değil. Geçenlerde kara gümrükten ziyaretime gelen Serdar isimli kardeşimin anlattığı hocam ben Jetsiki olayında seni tanımıyorken yine de ya adamın işi gücü Allah kelamını anlatmak ne uğraşıyorlar onunla diye savunmuştum. O mesele Ramazan'da çıkmıştı. Bir gece hanım sahura kalkmış çaydanlığı ocağa koyup uyuyakalmış. Çaydanlık kuruyup tutuşmuş. Her taraf duman. Hepimiz uyuyoruz. Sen rüyama siyah bir cübbeyle geldin ve çabuk kalk çabuk diye beni uyandırdın. Bir duyandım ki az daha ev yanacak. O günden sonra namaza başladım. Bu yola döndüm, bizi müdafaasının düzeltiyorum, döndüm. Şimdi fırsat oldu da bunu size anlatabildim şeklindeki hadise bu kardeşimizin bizi müdafaasının karşılığını daha dünyadayken gördüğünü ortaya koymakta. İnşallah siz de iki cihanda bunu göreceksiniz. Daha neler neler, ne gelenler, ne yazanlar, ne rüyalar, ne anılar mevcut. Tabii ki hizmet süremizin es, eskiliği bunu doğal hale getiriyor. Rabbim hepinizden ayrı ayrı razı olsun. Amin. Ay. Şimdi burada sizin çok etkileneceğiniz ve çok samimi dillerle yazılmış birkaç mektup var kısaca. Sizden gelen bazı mektuplar diyor hocamız. Sanki bunu dinlerken... Hem radyodan kulak verenler hem internetten ve siz değerli konuklarımız, kardeşlerimiz sanki kendiniz yazıyormuşsunuz gibi. Lütfen dinleyiniz. Evela mektuptan önce bir not var. Bir, birçok kardeş bu fakirin sohbetleriyle hidayet bulduğunu yazmaya devam ediyor. Rabbim sebatlar ihsan eylesin. Amin. Amin. Hüseyin Hacı Mustafaoğlu maşallah namaza başlamış. Bazı yasakları bırakmış. Benden şefaat istiyor. Aslında ben şefaat etmekten ziyade şefaat olunmaya muhtaçım. Lakin Rabbim ona hüsnü zannınca muamele eylesin. Amin. Eğer bana izin verilirse kendisine nasip olsun, Rabbim bildirsin, buldursun, nasip eylesin. Amin. Amin. Hanımı da gayretli bir insan ona da selam olsun diyor hocamız. Semih Şimşek adında bir kardeşim ne kadar gayret ettiyse de izin alamamış. Çok içli ve uzun bir mektup yazmış. Bu nasıl sevgi? Şaştım kaldım. Üzülmesin. Çıkınca yanıma gelip bana hatırlatsın. Üzüntüsü ziyaret sevabını çoktan geçti. Merak etmesin. İki. Bir kardeşim çok ilginç bir zuhurat yazmış. Buna da şaştım kaldım. Aslında erkek. ismini verebilirdim ama mektubun zarfını kaybettim. Ne kadar aradımsa da bulamadım. Belki de onun riyadan korunması ve halini koruması için ismini bulamadım. Mektubun içine de yazmamış. Mühim olan bize anlattıklarına kulak vermek. Şöyle başlıyor mektup. Hocam öncelikle sözlerime şöyle başlamak istiyorum. Ehli sünnet itikadında olan Allah'ı bilen ve imanı olan hiçbir Müslüman size atılan iftiralara inanmıyor. Hocam... Ben sizi ve sizin gibi ehli sünnet Allah dostlarını Allah rızası için anamdan babamdan ve evladımdan çok seviyorum ki bunu Allah biliyor. Hocam, ben sizinle ve dost doğru bir namazla tanışalı tam olarak bir sene oldu. Geçen sene Ramazan ayının son günlerinde sahurda sizin televizyondaki sahur programınızı dinliyordum. Daha doğrusu uyumak için uzanmış yatıyordum. Ve televizyon o an açıktı. Sohbetteki sözleriniz şimşek gibi kalbimi bir anda çarptı. Sözleriniz şöyleydi. Melekler Allah'tan izin isterler. Ya Rabbi izin ver bize Adem ile saf tutalım derler. Hocam bahsettiğiniz bu namaz terabi namazıydı. Bir an düşündüm. Ben neden bu mükemmel duygudan mahrum kalıyorum? Hemen ayağa kalktım, abdest aldım ve iki rekat namaz kıldım. Önceleri çok kez namaza başlayıp bırakmıştım. Belki de hayatımda kıldığım ilk dost doğru namazdı bu. Gözyaşlarım sel oldu aktı hocam. Ve sabah ezanına kadar Allah'a dua ettim. Yalvardım, yalvardım, af diledim. Sabah ezanıyla beraber de karar verdim. Namaza başlayacaktım. Ve elhamdülillah nasip oldu. Allah'ıma şükürler olsun ki namazlarımı şimdi aksatmadan kılıyorum. ''Karar vermiştim dinimi hakkıyla öğrenip yaşayacaktım. Sizin neredeyse bütün kitaplarınızı okudum. Allah'a şükürler olsun ki düzenli olarak Kur'an, siyer, ilmihal ve tefsir okuyorum. Müzik dinlemeyi bıraktım. Film ve eğlence programlarını izlemeyi terk ettim. Eski sohbetlerinizin çoğunu da dinledim. Şükürler olsun ki siz hapse düşmezden evvelde çok kere sohbetinizde bulunmak nasip oldu. ''Hocam, siz benim hayatımın dönüm noktası oldunuz.'' ''Bana öyle güzel şeyler için vesile oldunuz ki bunu kelimeler anlatamaz.'' ''Hocam namaza başladıktan bir süre sonra yine sizin sohbetinizden etkilenerek sakal bıraktım ve namazlarda cübbe ve sarık sarmaya başladım.'' ''Ve yine sizden etkilenerek Umre'ye niyetlendim ki bu sene Şubat ayında 15 gün gitmek nasip oldu çok şükür.'' ''Hocam ben size Umre'de yaşadığım bir olayı ve sizinle ilgili gördüğüm bir rüyayı anlatmak istiyorum.'' Hocam bana Umre'ye Mehmet Ali Hoca Efendi ile gitmek nasip oldu. Medine-i Münevvere'de bana hayatımın hediyesi olarak Nisa suresinin 64. ayeti kerimesini öğretti ve amel etmek nasip oldu. Hocam Umre'deyken bir öğlen namazından sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ravzasını ziyaret ettim. Ve hemen ravzanın önünde oturduğum, yüzümü kıbleye döndüm ve Nisa suresinin 64. ayeti kerimesini okuyup düşünerek istiğfar etmeye başladım ben daha ikinciye estağfirullah dememle arkamda biri belirdi ve bir ses estağfirullah dedi ben bir anda irkildim ve çok korktum sonra arkamdaki ses aynen şöyle dedi korkma evladım benim bana devam etmem söylendi Arkamda duyduğum ses, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sesiydi. Ve tam arkamda duruyordu. O an, bende gözyaşları sel oldu ve aktı. Her estağfirullah demem de, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de estağfirullah diyordu. Ben bu hal üzere yüz defa estağfirullah dedim. Ve her seferinde Efendimiz ve sallallahu aleyhi ve sellem de tekrar etti bir ara peygamber efendimiz aleyhisselatu vesselama yüzünüzü görebilecek miyim efendim dedim ve bana daha değil evladım daha değil dedi ben yüz defa estağfirullah deyince durdum efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem durma evladım devam et dedi ben de devam ettim. Sonra Efendimiz Aleyhisselatu vesselamın yanında iki kişi belirdi. Ben irkildim ve titredim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hemen bir adım gerisinde bir kişi ve onun da bir adım gerisinde bir kişi belirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem korkma evladım onlar Ebu Bekir ve Ömer dedi. Allah'a. Gözyaşlarım hiç durmadan akıyordu. Ben her estağfirullah dediğimde efendimiz aleyhissalatu vesselam da diyordu. Hocam ben peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sizi sordum. Efendim Ahmet hocama yardım edin ne olur dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tek şey söyledi. Çıkacak evladım vakti gelince çıkacak dedi. Sonra ikinci yüz tesbihat bitti ardından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve mübarek dostları kayboldular. Ben yerimden uzun bir süre kalkamadım. Gözyaşlarımı sildim ve etrafıma baktım. Böyle bir sevinci bana yaşattığı için Allahu Teala'ya hamd ve şükür ettim. Hocam Allah şahittir ki söylediklerim doğrudur ve gerçektir. Bu büyük şerefe nail olmak beni o kadar mutlu etti ki kelimeler bunu anlatmaya yetersiz kalıyor. Bunu kimseye de anlatamadım. Hocam size anlatmak istedim sadece. Sizi düşünmediğim inanın bir an yok gibi. Bir an önce çıkmanız ve size kavuşmak için size çok dua ediyor ve Allah'a yalvarıyorum efendi hazretlerini ve sizi Allahu Teala başımızdan eksik etmesin Amin. bir günde Kur'an-ı Kerim okurken yine aklıma geldiniz ve çok yüzünlendim sizin durumunuz nasıl ne yiyorsunuz ne içiyorsunuz hastalığınız aklıma geldi ve çok dertlendim yapmadan önce istihare namazı kılıp Allahu Teala'dan sizinle ilgili bir haber vermesini diledim rüyamda sizi gördüm hocam Bahçeli üç katlı bir evde çok kalabalık olmayan bir topluluğa sohbet ediyorsunuz. Sohbetinizde namazdan ve güzelliklerden bahsediyorsunuz. Çok neşeli ve dinamiktiniz, Dimdik duruyordunuz. Üstünüzde ihram vardı. Ve siz çok şükür çıkmak nasip oldu. Ve sohbetten sonra da umreye gideceğim inşallah dediniz. Sohbetten sonra bir odaya geçtiniz. Ben de yanınıza geldim ve sizinle göz göze geldik. Bana tebessüm ettiniz. Sonra yanınıza çarşaflı bir bayan geldi. Sizin ihramınızı düzeltiyordu. Ben o bayanı görünce hemen odadan çıktı, dışarı çıktı ve sonra da uyandım. Hocam ben sizi Allah rızası için çok seviyorum ve sizin peşinizi Allah nasip ederse ölünceye kadar bırakmayacağım. Çünkü sizin yolunuz Kur'an yolu, sünnet yolu. Allah sizin gibi hocalarımızın sayısını arttırsın. Allah nasip ederse duruşma günü çağlayanda ve tahliyenizle birlikte metrisin kapısında sizin çıkmanızı bekliyor olacağım. İnşallah çıkarsınız da size kavuşuruz hocam. Allah Celle Celaluhu her zaman yanınızda olur inşallah. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bu kardeşimin gördüğü zuhurat hak olup bize her şeyin vakte bağlı olduğunu ifade etmektedir. Söylediği ayeti de. Rabbimiz Habibine hitaben sallallahu aleyhi ve sellem Biz hiçbir peygamberi Allah'ın izniyle kendisine itaat olunmasından başka bir şey için göndermedik. Eğer gerçekten onlar günah işleyerek nefislerine zulmettikleri zaman senin huzurunda tevbe etmek üzere sağlığında veya vefatından sonra sana gelseler ve Allah'tan aff ve mağfiret dileseler o Resul de kendileri için bağışlanma talebinde bulunsa, elbette Allah'ı, tevbelerini çokça kabul eden bir tevvab ve lütfuyla kendilerine çok acıyan bir rahim olarak bulurlar. Buyuruluyor ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıyla vefatı eşit olduğundan, beni vefatımdan sonra ziyaret eden kişi, hayatımda ziyaret etmiş gibidir, buyurmaktadır. İşte şu anda biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret ederken önce dualar ediyoruz, salavat getiriyoruz. Sonra da bu ayeti kerimeyi okuyup peşi sıra istiğfar ediyoruz. Bu durumda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun selamını aldıktan sonra günahlarının bağışlanması için istiğfara başlar. Ahiret alemi dünya alemine benzemez. ''Bir anda huzurunda yüzlerce kişi selam verse ve istiğfar etse hepsini tanır, selamını alır ve her biri için mağfiret talep eder.'' ''Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefalıların en vefalısıdır.'' ''Kendisini terk etmeyeni o terk etmez, unutmayanı unutmaz, kişinin günahkar olması onun şefaatini engellemez.'' Özellikle büyük günahkarlara şefaat eder. Nitekim kendileri şefaatim ümmetimin büyük günah sahiplerine aittir buyuruyor. Çünkü en çok şefaate onlar muhtaç olacaktır. Yine bir hadis-i şerifinde siz şefaatimin takva sahiplerine has olduğunu mu sandınız? Hayır öyle değil. Aslında o günah.